Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Merhametli olanlar bunlara rahman olan Allah merhamet eyler Yerde olanlara merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet ederler allah Teala Hazretleri her yüzyılın başında bu dini ikame edecek birini bahseder, gönderir. Salacağınız bir ip sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Her kim Allah için olursa, Allah onun için olur. Yüceliğine yüce, mübarekliğine mübarek Allah, dünya semasına, ''Nüzul tecellisi eyler ve buyurur, ''Yok mu tevbe eden ki onun tevbesini kabul edeyim? Hani duacı ki onun duasına icabet edeyim?'' ''O mümin ki insanların arasına girer ve onların eziyetlerine sabreder. Bu o müminden hayırlıdır ki insanlar arasına giremez ve eziyetlerine sabredemez.'' Şayet hakkı tam manası ile bilseydiniz, su üzerinde yürürdünüz. Dağlar sizinle kayardı. Hemen herkes dünyadan susuz çıkar. Ancak Rahman, Rahim Allah adı ile diyenler hariç. Eğer Adem oğlunun iki dere dolusu altını olsa üçüncüsünü arzular. Adem oğlunun boşluğunu ancak toprak doldurur. allah Teala bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tabi tutar. Su hacmi iki kulleyi, büyük küpü aşınca artık pislik taşımaz. allah Teala Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Efendimiz, Rabbinden naklen şöyle anlatıyor. İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bıraktım. Efendimiz Allahu Teala'den naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, hasta oldum, ziyaretime gelmedin." Adem oğlu sordu: "Ya Rabbi?" Sen alemlerin Rabbisin, seni nasıl ziyaret edeyim? Allahu Teala buyurdu. Bilmiyor musun? Falan kulum hasta oldu, ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin, beni yanında bulacaktın. Allahu Teala devamla buyurdu. Ey Adem oğlu, senden yemekle doyurulmamı istedim, ama sen beni doyurmadın. Adem oğlu sordu. Ya Rabbim, seni yemekle nasıl doyurayım? Sen alemlerin Rabbisin. Allah Teala anlattı. Falan kulun senden yemek istedi ama ona yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin beni yanında bulacaktın. Allahu Teala devamlı buyurdu. Ey Adem oğlu, senden su istedim ama vermedin. Adem oğlu sordu. Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allahu Teala anlattı. Falan kulum senden su istedi, vermedin. Ona su verseydin, beni yanında bulacaktın. Bunu da mı anlayamadın? Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. İsmi aziz ve celil olan Yüce Allah şöyle buyurdu. Kulum bana kavuşmayı severse, ben de ona kavuşmayı severim. Ama bana kavuşmayı sevmeyince, ben de ona kavuşmayı sevmem. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben uğrumda kalpleri kırık olanların yanındayım. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Kıyamet günü şu üç zümrenin hasmıyım. Bir kimse ki kendisine ihsan ettim ama o zulmetti. Bir kimse ki bir hürü sattı parasını da yedi. Bir kimse ki işçi tuttu, ondan istifade etti ama ücretini ödemedi. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Her kim benim veli kuluma düşman olursa bana harp açmış olur. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben kulumun zannına göreyim. O halde benim için hayır zannında bulunsun ve ben beni andığı zaman kulumun yanındayım. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Tam ihlasla. Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadetini yapanlar olmasaydı cehennemi dünya ehline musallat ederdim. Eğer bana ibadet edenler olmasaydı bana asi gelenlere bir anlık dahi mühlet vermezdim. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahü Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, seni kendim için yarattım, eşyayı da senin için yarattım. O halde kendim için yarattığımı, senin için yarattığımın ayarına düşürme." Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. Allahü Teala şöyle buyurdu: bir kimse beni kendi kendine anarsa ben de onu zatımda anarım. Yine bir kimse beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu o cemaattan daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. allah Teala şöyle buyurdu. Ey oğlu, Senin için yaptığım taksime razı olursan kalbini ve bedenini rahata kavuştururum. Sevimli bir kul olmakla kısmetin sana gelir. Şayet senin için yaptığım taksime razı olmazsan, dünyayı sana musallat ederim. Ve sen bir vahşet içinde, yabanda tepinip duruyorsun. Sonra izzetim ve celalin hakkı için, o dünyalıktan ancak kısmet ettiğime nail olursun. Sen de kötü bir kul olarak. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor allah Teala şöyle buyurdu. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmemi istedim. Halkı yarattım. Nimetlerimi onlara sevdirdim. Böylece beni bildiler. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. allah Teala şöyle buyurdu. Beni ne yerim aldı ne de semam. Lakin beni mümin, müttaki, vera sahibi,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 allah Teala'dan naklen anlatıyor. allah Teala şöyle buyurdu. Yaklaşanlar kendilerine farz kıldığım ibadetlerin edasında olduğu kadar hiçbir şeyde yaklaşamazlar. Gerçekten bir kul bana nafilelerle de yaklaşır. Böylece bana yaklaşanı severim. Sevince de kulağı olurum, eli olurum. Böyle ki oldum benimle işidir, benimle görür, benimle konuşur. Benimle tutar, benimle yürür. Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. allah Teala şöyle buyurdu. Bir kimse bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir kimse bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Efendimiz şöyle buyuruyor: Misafire ikram ediniz, isterse kafir olsun. Şam yüce Allah'ın yer hazinelerinden bir hazinesidir. Kullarını orada saklar. Allah'ın nehri geldiği zaman İsa'nın nehri batıl olur. Bir gün Rasulullah Efendimize şöyle soruldu: Allahu Teala Yeri ve semayı yaratmadan önce neredeydi? Efendimiz bu soruyu şöyle cevaplandırdı. Rabbimiz bir amada idi. Efendimiz şöyle buyurdu. Mümin, allah Teala'nın nimetlerine bir konuktur. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Sefere çıkınız, sıhhate erer, ganimet bulursunuz. Ziyaretin hayırlısı ziyaret edilenin yok olmasıdır. Kulun Rabbine en yakın olduğu anı secde anıdır. İşlerde şaşırırsanız kabirler ehlinden yardım isteyiniz. Bir kimse Allahu Teala katındaki menzilesini bilmek istiyorsa yüce Allah'ın kendi yanındaki menzilesini öğrensin. Çünkü Allah Teala kula vereceği dereceyi kulun kendi nefsinde onun için verdiği derece üzerinden tayin eder.